Herkese merhaba ben buradan okuyorum programındasınız 95.0 Açık Radyo'da bugün konuğumuz Mustafa Avcı, ben Esin Hamamcı, e, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi, besteci ve müzisyen. E, Altınbaş Üniversitesi'nde e, Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV bölümü öğretim üyesi Mustafa Avcı ile bugün İstanbul'un Şarkiyatçı edebiyata yansıması, kentin görünümü ve e, sesleri üzerine konuşuyoruz. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Merhabalar Esin Hanım. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bugün çok güzel bir konuya değineceğiz. Şarkiyatçı edebiyatta İstanbul. Ee, sizin eee Şarkiyatçı Edebiyatta İstanbul, Şarkiyatçıların İstanbul'u bir arzu merkezi ve nesnesi olarak İstanbul adlı makaleniz üzerine konuşacağız. Bu makalenizde eee adına iki temel dönemi ele alıyorsunuz. İlki aydınlanma çağı düşünürleri ne fazlasıyla meşgul etmiş olan Doğu despotizmi anlatısı. İkincisi ise 19. yüzyılla beraber ortaya çıkan romantik şarkı hayatçılık. Bu noktada İstanbul'a ilk karşılaşmalar, içinde İstanbul'da olan masallarla, romanlarla, seyahatnamelerle, şiirlerle, tiyatro oyunlarıyla, şarkılarla ve şiirlerle e, oluyor ilk karşılaşmalar. Özellikle 17. ve 18. yüzyılda e, Montesquieu, <gülüyor> Voltaire ve e, John gibi... Aydınlanma çağı yazarlarının şark despotizmini e, fantazmik öte, ötekisi olarak yansıttığını söylüyorsunuz. E, bu fantazmik e, ötekinin şarkiyatçı edebiyattaki karşılığı nedir? Bu fantazmik öteki batının kendi olduğunu düşündüğünün yani kendi imgesini tam tersi olarak resmediliyor. E, benim ilgilendiğim dönemde şark despotizmi anlatısı Avrupa'da modernitenin sosyal ve politik yapılarının oluştuğu bir dönemde aslında. Kendini gösteriyor. Rasyonel ve sivil bir toplum, demokratik özgürlükler, yurttaşlık, güçler ayrılığı bu gibi meselelerin temellerinin atıldığı bir dönemde bunun tersi bir inge olarak, bir fantazmik ötesi, öteki olarak e, icat ediyorlar aslında bu durumu. Dediğim gibi Mont Montesquieu, Voltaire, John Locke gibi aydınlanma çağı yazarları bu konuda önemli şeyler yazıyorlar. Bunlara baktığımızda tabii ortada bir despot Figürünü görüyoruz. Despot, bütün politik, askeri gücü elinde bulunduran kişi, padişah, sultan. E, tebaası ise bireysellikten uzaklaşmış ve ona kesin olarak boyun eğmiş insanlardan oluşuyor. Şişak despotizminden bahsettiğimiz zaman, despottan bahsettiğimiz zaman burada bir kaç göç ortamı olduğunu, dolayısıyla kadınların erkekler gibi kamusal alanda var olmadıklarını, harem adlı bir mekanın varlığını aslında söylememiz gerekiyor. Tabii haremin varlığı bambaşka yeni çağrışımlarla Harem Haremdeki kadınların tutsaklığı tırnak içerisinde işte onların e, despotun eşleri olarak ya da cinsel olarak ona hizmet eden köleleri olarak resmedilmesi tamamen gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yine despotun sınırsız bir cinsel iştahı tabii bu aynı zamanda tebaasına da layık görülen bir şey. Daha hayvani bir cinselliğe sahip olması. Destop tamamen keyfi, kaprisli, irrasyonel, politik olarak akli dengeden yoksun, canavarca, ekonomik bir felakete sürükleyen, yürüttüğü yönettiği memle memleketi, öz özür dilerim, ahlaki olarak çirkin bir yönetim sergiliyor. İnanılmaz bir mal şehveti var. Hiçbir meşruiyet çabası göstermeden halkın iradesine, refahına, yeteneğe, bilgiye, yiğitliğe, kan bağına bile bakmadan işleyen bir siyasi düzen var vezirler, yeniçeriler, dilsizler, cüceler, hadımlar e, ve sayısız karısı var despotun ve o ama bir yandan da oldukça sistematik bir hiyerarşiden bahsedebiliyoruz. Merkezde saray var. Bu sarayı taklit eden başka evler var. İşte vezirlerin evleri sarayın küçük kopyası gibi. Bu şekilde giden bir tür evler organizasyonu yani saray, sarayı taklit eden evlerden bahsedebiliriz aslında temel olarak. Despot'un anlatısında. Yine yazınızdan hareketle aralarında Binbir Gece Masalları, Denizci Simbat gibi çok önemli eserlerden bahsediyorsunuz aslında. İstanbul bu eserlerde kurguyu şekillendirirken nasıl bir surette gözüküyor? Bespotizm anlatısının gelişmesine ya da yeşermesine olanak sağlayan şeylerin en başında bu anlatılar geliyor. Bunları besleyen yani bu hikayeler, masallar, tablular ondan sonra doğudan batıya, Giden ve tercüme edilen. Bunların arasında önemli olan metinlerden bir grubu da seyahatnameler. İstanbul doğuyu bu metinler vasıtasıyla anlamaya çalışıyor. Bu metinlere baktığımızda temel olarak sarayı, haremi, camileri ve özellikle Ayasofya'yı, kahvehaneleri, hamamları, tekkeleri, mezarlıkları, çarşıları görüyoruz. Ve yine binbir gece masalları İstanbul'da geçmese de bu İstanbul'da geçmese de İstanbul ingesini şekillendiren, yani Batı'nın gözünde Doğu algısını ve Osmanlı algısını şekillendiren bir yer olarak, bir hikayeler bütünü olarak aslında e, ortaya çıkıyor. Bu masal İstanbul'da geçmiyor fakat ilginç bir şekilde masalların Avrupa'da tanınmaya başlamasına neden olan olaylar dizisi İstanbul'da başlıyor. Antoine Galland 1690'da İstanbul'dayken Denizcisinin Batı Masalı adlı bir el yazmasını Fransızca'ya çeviriyor. Ve bunu 1701 yılında yayınlıyor. Ee, Simbad oldukça ciddi bir şekilde ilgi çekiyor. Galant bunun üzerine Binbir Gece Masallarını çevirmeye ve yayınlamaya karar veriyor. İlk olarak Fransız okuyucularla buluşan Binbir Gece Masalları zaman içerisinde İngilizce, Almanca, Tre, Flemenkçe, Rusça, İtalyanca gibi dünyanın pek çok diline çevriliyor Avrupa'da. Ee, şimdi Doğu'yu Binbir Gece Masalları'nın hani İstanbul'da geçmemesinden bahsettik ama yine de İstanbul algısını şekillendirdiğini yine tarihsel bazı tanıplardan öğreniyoruz. Bunlar arasında Lady Montague çok önemli. Lady Montague İstanbul'da eşin elçilik görevi için geliyor ve Binbir Gece Masalları hakkında bazı görüşler bildiriyor. Montague kız kardeşine bir mektup yolluyor 1718 tarihinde ve Binbir Gece Masalları'nın bu ülkeden birisi tarafından yazıldığını ve gerçekten bu ülkeyi büyüler dışında aynen yansıttığını yazıyor. Bir tek büyüler gerçek değil diyor. Ve yine bu binbir gece anlatılarının aslında bir önceki despotizm anlatısıyla bir araya geldiğinde bu anlatının en temel parçalarından birisiyle Türk erkeğin aşırı ve sapkın cinselliği yönündeki bir inanış oluyor. Dolayısıyla harem ve işte harem etrafında şekillenen kadınların haremde ya da kadınların kaç göç yüzünden kamusal alanda olmadığı hikayeler pek çok metinde yer alıyor tiyatro oyunlarında. Bunlar arasında Hürrem Sultan özel bir yeri var Hürrem Sultan'ın. Müslüman olmadan önceki ismi Roxelam olduğu, Roxen olduğu düşünüyorlar. Roxan olduğu düşünülüyor kendisinin. Ve Hürrem Sultan Richard Knowles'in 1603 yılında basılan General History of the Turks Türklerin Genel Tarihi adlı kitabı ile Avrupa'da ünleniyor. Daha sonra Isaac Bickerstaff'ın bir oyununda yer alıyor 1810'lu yıllarda. Daha sonra da Konstanza karakteri olarak Mozart'ın e, çok ünlü Saraydan Kız Kaçırma adlı operasında yer alıyor. Ve bu isimler 18. yüzyıl boyunca o kadar yaygın ve önyargılı bir şekilde kullanılıyor ki yani Saray, ondan sonra işte Hürrem Sultan, Roksana vesaire. Roksana kelimesi Avrupa'da tırnak içerisinde hayat kadını Saray da Avrupa'daki insanlar tarafından bir tür umuhane ile anlamlı olarak kullanılmaya başlıyor. Bu noktada bu ilişkilerin aslında önemli bir Batı'nın Doğu'yu tanımasında Batı'nın Batılıların Doğu ziyaretinde önemli olan değişimlerden bir tanesi Grand Tour ya da Büyük Tur adı verilen bir Avrupalı öğrencilerin katıldıkları Büyük Gezi'nin, Büyük Tur'un sınırların İstanbul içine alacak şekilde genişlemesi. Birkaç yıl sürüyor bu ve Avrupa'nın önemli entelektüellerinden yazarlarından aralarında Lord Byron'un da olduğu pek çok insan Grand Tour ya da bu Büyük Gezi'nin vesilesiyle İstanbul'a geliyor. Bu gezinin aslında ortaya çıkmasında yine önemli bir şey var. Avrupa'da Antik Yunan Edebiyatı'nın okutulmaya başlanması. Antik Yunan Edebiyatı okutulmaya başlanınca bu insanlar, öğrenciler, genç, varlıklı, elit, e, tipler İstanbul'u ve işte Antik Yunan, Yunan kalıntılarını görmeye gelmek istiyorlar ve dolayısıyla da e, bu kalıntıların büyük bölümünü içeren Osmanlı ülkesi sınırları içerisine geliyorlar. Ve İstanbul'a tabii geliyorlar. Ve bu ilginin yani bu Yunan hayranlığı olarak adlandırılabilecek fil sonucu olarak da İstanbul daha da çok fazla ziyaret edilmeye başlanıyor. Böyle. Dilerseniz burada bir ara verelim. E, bu arada hangi tabii. şarkıyı çalmamızı istersiniz? Çok sevdiğim bir oyun havası var, Tatavla Kasap Havası, Hasapiko Tavla Bu şarkıyı dinleyelim, 1930 yılından yapılan bir kayıt. Nefis bir Tabii. İstanbul şarkısı. Tabii, dinleyelim. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı, bugün programımıza Mustafa Avcı ile İstanbul'un şarkiyatçı edebiyattaki görünümünden Bahsettik. Bu bölümde de biraz da e, seslerinden İstanbul'un seslerinden bahsedelim. E, Mustafa Bey aslında e, burada e, şunu konuşmak istiyorum. Modernleşme döneminde İstanbul Ses Manzarası geleneksel ses alanından modern ses alanına geçiş 1830 adlı makalinizden e, yola çıkarak. Burada İstanbul'un ses alanını e, nasıl inceliyorsunuz? Edebi eserler İstanbul. üzerinden bahsedecek olursak. Biz etnomüzikologlar olarak ya da ses çalışmaları ile iştigal eden akademisyenler olarak ses alanlarını, yani İstanbul'da ya da işte şehirlerde duyulan sesleri, soundscape diyoruz biz bunlara çalışmaya çalışıyorum. Tabii bunu çalışmanın bazı problemleri var, yani bazı sorunlar var aşmanız gereken. Mesela 18. yüzyıldan günümüze herhangi bir ses kalmamış, dolayısıyla nasıl bir... Yazı yazacaksınız bununla ilgili. Biz edebiyata ve yazılı kaynaklara dönüyoruz ve edebiyatta yazılı kaynaklarda seslerin nasıl aktarıldığı, seslerin nasıl tanımlandığı vesaire gibi meseleleri aslında yazmaya çalışıyoruz. Ben temel olarak aslında modern gürültünün ortaya çıkışıyla ilgilen ilgileniyorum. Yani umarım bir gün oraya gelen, yani bununla ilgili araştırma yaptım ama hala yazamadım. Ama bu süreçte İstanbul'un eski seslerinin de çok ilginç olduğunu, yani geleneksel dönem denilen bir ses atmosferinin İstanbul'da olduğunu biliyorum. Ve bunun da çok büyüleyici olduğunu okuyorum. Ve dolayısıyla modern gürültü ekseninde İstanbul'un seslerini üç ayrı döneme ayırıyorum. Bunlardan birincisi geleneksel dönem. Yani hiçbir şekilde modern dönemin mekanik seslerinin olmadığı bir dönem. İkincisi geçiş dönemi. Hem geleneksel dönemin seslerinin hem modern gürültünün ortaya çıkışı, modernitenin ortaya çıkışıyla birlikte bu seslerin birlikte duyulabildiği dönem. Üçüncüsü de modern gürültünün baskın hale geldiği dönem. Şimdi geleneksel dönem dedim İstanbul'da endüstrileşmenin başlamasına kadar olan devreyi kapsıyor. Geçiş dönemi de İstanbul'da endüstrileşmenin başladığı 1790'lı yılların sonlarında modern gürültünün şehrin ses alanına büyük ölçüde hakim olduğu 1930'lu yıllara kadar olan dönemi kapsıyor. Modern gürültü baskın hale 1930'lu yıllarda geliyor. Her ne kadar 19. yüzyılda da MRL'lerini duysak da temel olarak 1930'lu yıllarla birlikte gürültü modern gürültü bir sorun haline geliyor ve 1930'lu yıllarda hatta bir belediye vizamname yayınlıyor gürültü vizamnamesi. Evet, yani ben bu üç meseleye bakıyorum aslında. Peki İstanbul'un ses alanından bahsederken. E Karar ve e, sinyal seslerinden e, hatta e, figür arka plan seslerinden söz ediyorsunuz. Arka plan sesleri özellikle e, su ile ilgili olanlar. Bu noktada da e, demin de bahsettiğiniz edebi bir metinler üzerinden bakıyoruz. Avtur Yakşın Aslı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın işte Boğaz içiyle bütünleşen eserleri de mevcut diyorsunuz. Edebiyatımızda İstanbulun sesleri e, nasıl temsil edilmiş? Figür arka plan ya da sinyal karar seslerini aslında biz bu alanın kurucularından birisi sayılan soundscape kelimesini ortaya atan Murray Schafer adlı, geçen sene kaybettik yanılmıyorsam, besteci ve akademisyenden alıyoruz. Aslında bunları iki kaynaktan alıyor. Birincisi müzikten, diğeri de geçtal psikolojisinden. Buna göre arka plan sesleri daha... Bir bölgenin coğrafi ya da doğal sesleri, doğasıyla ilgili sesler, coğrafi konumuyla ilgili sesler. Mesela İstanbul söz konusu olduğunda ya da herhangi, büyük şehir, herhangi bir şehir söz konusu olduğunda bakıyoruz orada deniz var mı, etrafı geniş topraklarla mı, çevrili, vadide mi, rüzgarları nasıl bu gibi şeylere bakıyoruz. Ve bu sesler sürekli duyulan sesleri olduğu için bir tür müzikteki e, karar sesi gibi sürekli alttan duyuluyor bu sesler. Mesela Niagara Şelalesi'ni düşünelim. Niagara Şelalesi'nin arka plan sesi, Niagara Şelalesi'nin çıkardığı o görkemli suyun düşme sesi örnek olarak gelecek. Tabii İstanbul kadar büyük bir coğrafyadan bahsedince böyle tekil bir müstakil bir sesten bahsedemeyiz. Deniz kenarında olan yerleri var, denizde uzak olan yerleri var, cüzgarın çok eştiği az ehtiği yerler var vesaire. Ama yine de farklı farklı bölgelerde İstanbul'da... Karar sesleri nelerdir diye düşünecek olursak evet suyla ilgili seslerin bu bağlamda çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir ses de, diğer ses grubu da sinyaller. Yani bilgi taşıyan sesler. Bunlar da temel olarak dini veya dinle ilişkili sesler olabilir. Ezan, sela sesleri, kilise çanları, Ramazan davulcusunun sesleri mesela seyyar satıcılar, seyyar müzisyenlerin sesleri, sokak satıcılarının sesleri. Sonra uyarı sesleri olabilir. Klakson, çan, zil, korna, düdük, top sesleri vesaire yani bilgi taşıyan sesler temel olarak e, tabii bu arka plan ve figür sürekli değişebilir Siz arka plan olarak dinlediğiniz sesler bir anda figür olabilir mesela nasıl bir örnek e, bir örnek ver vermek gerekirse Siz diyelim a, bir doğanın sesleri ya da denizin sesleri normal bir şekilde gelirken birden çok şiddetli bir dalga sesi mesela sizi birden uyandırabilir ve birden denize dikkat etmeniz gerektiğini size hatırlatabilir ya da siz evdesinizdir dışarıda sokak satıcılarının sesleri gayet normal gelirken birden birisinin can hıraşana bir çığlığı sizin birden o arka plan sesi olarak gördüğünüz seslerin figür haline dönüşmesini sağlayabilir. Dolayısıyla figür ve arka plan sürekli değişiyor. E, ve su sesleri tabii İstanbul için ayrı bir öneme sahip. Bunlar gerçekten çok büyüleyici sesler ve edebiyatta tabii çok ciddi bir yansıma buluyor. Dönemin önemli ses tanıkları var. Abdullah Şinasi İhsar'ın da gibi işte Ahmet Tanpınar bunların en önemlilerinden. Hatta İstanbul'da İstanbul'un seslerini kaydeden Ahmet Rasime İstanbul ses kayıt makinesi denilecek kadar seslere duyarlı bir yazar olduğunu biliyoruz. Ahmet Refik Altınay var. Sadri Sema, Refik Seven geliyor. Ekrem ekran gibi isimler. Bu noktada sayılabiliyor. Şimdi İstanbul'da bir deniz şehri. Özellikle tatlı su kaynakları, ayazmaları, kuyuları, pınarları, çeşmeleri ve akarsularıyla ünlü. Dolayısıyla İstanbul'da su sesi ve suyun iyileştirici gücüyle ilgili pek çok bir efsane ve anlatıya rastlıyoruz. Bunları hem Osmanlı döneminde rastlıyoruz hem Bizans İmparatorluğu döneminde rastlıyoruz. İstanbul'da suyun önemi ya da ayazmaların önemi aslında Hristiyanlık da çok yakına ilişkili bir şey. Bizans İmparatorluğu dolay dolayısıyla 5. Leon, Fatih Sultan Mehmet gibi imparatorların ya da merkez efendi gibi dervişlerin suyla ilgili bazı hikayeleri var, oldukça büyüleyici mitolojik bazı hikayeleri var. Ee, Osmanlı döneminde de suya çok önem veriliyor ve şe şehrin dört tarafına sebiller, çeşmeler, pınarlar yaptırılıyor. Dolayısıyla da eski İstanbul insanların akıllarına ferahlık veren çeşmeler, pınarlar, sebiller, dereler yani su sesleriyle örtülü olarak yansıyor. Tam pınar söylüyor bunu. Şimdi 5 şehir adlı kitabında İstanbul bölümünde çocukluğunun geçtiği Arabistan'da hatırladığı İstanbul'u bir kadından başlıyor. Bu kadın sürekli hastalanıyor, ateşleniyor. Ateşlenince çır, çır kara kulak, şifa suyu, hünkar suyu, taş delen, sırma keş gibi ve adeta diyor ki Tanpınar böyle bir tılsım gibi İstanbul'un sularını sayıklamaya başlıyor bu kadın. Ve bu sayede de iyileşiyor. Ee, Dolayısıyla çocuk tampıların muhailesinde de İstanbul aslında dört yanı su sesleriyle, gümüştas ve billuh e, kadeh şakırtılarıyla, güvercin uçlarıyla dolu bir şehir olarak canlanıyor. Bir diğer önemli isim Abdülakşin Asihisar. Fisar e, pek çok şeyden bahsediyor ama yalılar meselesinden bahsediyor. Yalılar da suyla ve su sesiyle birebir ilişki içerisindeydi diyor. Ve yalıların... Bu beni çok büyülüyor. Bunu her okuduğumda çok büyüleniyorum. Yanıların aslında denizin sesini, suyun sesini duymak için tasarlanmış birer yapı olduğundan bahsediyor. İşte kayıkhanenin üstünde olması bazı odaların, bazı, yine bazı odaların tamamen denizin üstünde olması, sürekli su sesinin duyulmasını e, sağlıyor bunlarda. Ayrıca sürekli su akan ve su sesi çıkaran havuzların e, bunların içlerinde mevcut olması da yine çok ayrıca e, büyüleyici e, bir tarafı. Benim yine çok büyüleyici olarak gördüğüm ifadelerden birisi Abdülhakçin Boğaz Boğaziçi medeniyeti olarak adlandırdığı İstanbul Boğaziçi kültürünü şey diye tanımlıyor. Terkibine su, mehtap, bülbül sesi ve saz karışan nazik bir medeniyet olarak tanımlıyor. Hakikaten de İstanbullular bu bağlamda su sesine çok önem veriyorlardı. Mehtabı çok seviyorlardı. Ve Mehtap'ta Mehtap alemleri denilen son olarak bundan da bahsetmek istiyorum. Kayıklarla Saz alemlerine katılıyorlardı. Yüzlerce kayık mehtaplı gecelerde İstanbul boğazında, boğaz içinde kayıklar birbirlerine tutunuyorlar. Ortada bir sasiyeti var ve bir tür konser havasında geçen mehtap alemlerine çıkıyorlardı. Bir diğer yine ilginç suyla bütünleşen dinleme etkinliği de özellikle kadınların, yalılarda oturan kadınların akşamları mehtaplı gecelerde yine bülbül sesi dinlemek için kayıklara binip bülbül yatağı olarak bilinen yerlere gidip oralarda kayıklarda bülbül, şakır, e, e, bülbül seslerini dinlemeye gitmeleriydi. Yani kısacası aslında e, anlatılacak daha çok şey var ama İstanbul şu an her ne kadar buna çok uzak olsak da bir zamanlar su seslerinin dört bir yandan duyulduğu bir su medeniyetiydi. Evet, çok teşekkür ederiz Mustafa Bey konuğumuz olduğunuz için. Bugün konuğumuz Mustafa Avcı ile birlikte aslında İstanbul'un edebi seslerini konuşmuş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi günler.